Reca manasının muhataplara atfedilmesi şöyle izah edilir. Ey muhatap olan insanlar. Havf reca ortasında bulunmakla takvayı reca ederek Rabbinize ibadet ediniz. Bu itibarla insan ibadetine itimat etmemelidir ve daima ibadetinin artmasına çalışmalıdır. Reca manası sami ve müşahitlere göre olursa şöyle tevil edilecektir. Ey müşahitler, aslanın pençesini gören adam, o pençenin iktizası olan parçalamayı arslandan ümit ve reca ettiği gibi, siz de insanları ibadet teçhizatı ile mücehez olduklarını gördüğünüzden onlardan takvayı reca ve intizar edebilirsiniz. Ve keza ibadetin fıtri bir iktiza neticesi olduğuna işarettir. Tetekun takva Tabakatı mezkurenin ibadetlerine tereddüb ettiğinden takvanın bütün kısımlarına, mertebelerine de şamildir. Mesela şirkten takva, kebairden mâsîbaullah'tan kalbini hıfz etmekle takva, ikaptan istinabetmekle takva, gazaptan tahaffuz etmekle takva. Demek tettekun kelimesi bu gibi mertebeleri tazammun eder. Ve keza ibadetin ancak ihlas ile ibadet olduğuna ve ibadetin mahzan vesile olmayıp, maksudu bizzat olduğuna ve ibadetin sevab ve ikab için yapılmaması lüzumuna işarettir. أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَعَشًا وَالْسَّمَاءَ بِنَاءَ Kur'an-ı bu cümleyle beyan ettiği kudreti ilahiyenin azametiyle, insanları ibadete teşvik edip heyecana getiriyor. Şöyle ki, Ey insanlar! Arz ve semayı sizlere muti ve hizmetkar yapan zat. Yaptığı şu iyiliğe karşı ibadete müstahaktır. İbadetini ediniz ve keza insanların faziletine ve yüksek bir kıymete malik olduğuna ve indallah mükerrem bulunduğuna bir imadır. Sanki beşere emrediyor. Ey beşer, yüksek ve alçak bütün ecramı sizin istifadenize tahsis etmekle sizlere bu kadar izazu ikramlarda bulunan Cenabı Hakk'a ibadet ediniz ve sizlere yaptığı keramete karşı liyakatınızı izhar ediniz. Ve keza esbab ve tabiata tesirin verilmesini reddediyor. Şöyle ki, ey insan! Şu gördüğünüz yerler, gökler, sıfatlarıyla beraber, bir hâlıkın halkıyla, kastiyle, tahsisiyle ve bir nazımın nazmiyle husule gelip, bu intizamı bulmuşlardır. Kör tabiatın, bu kadar büyük şeylerde yeri olmadığı gibi, en küçük şeylerde de yeri yoktur ve keza sıfatlar da mümkünattan oldukları cihetle saniye delalet ettiklerine işarettir zira cisimleri teşkil eden zerreler büyüklük küçüklük çirkinlik güzellik gibi gayri mütenahi ahval ve keyfiyetleri kabul etmekte müsavidirler yani bir zerrenin bin keyfiyeti kabul etmeye kabiliyeti vardır ve bir halet binlerce zerrelere hal olabilir binaen aleyh Güzellik gibi bir sıfat, binlerce zerrelere ve dolayısıyla cisimlere sıfat olabildiği halde, o kadar imkanat ve ihtimaller içinde muayyen bir cisme tayin edildiği zaman, herhalde bir kast ile, bir hikmet altında, bir zatın irade ve tahsisiyle, binlerce cisimler arasında o cisim, o sıfata mevsuf kılınmıştır. Lekum. Bu, lam, ihtisas için değildir. Ancak sebebiyeti ifade ediyor. Yani, arzın tefrişine sebep, yani vesile insandır. Bu misafirhanedeki ziyafet, onun namına verildi. Fakat istifade, insanlara mahsus ve münhasır değildir. Öyleyse insanların ihtiyacından, istifadesinden fazla kalana abes denilemez. Firâşa, bu tabir, garip bir nükte-i belagata işarettir. Çünkü, Arzın sikletinden dolayı suya batıp kaybolması, tabiatının icabatından olduğu halde, cenab ı Hak merhametiyle bir kısmını dışarıda bırakarak, insanlar için bir mesken ve nimetlerine bir maide, yani bir sofra olmak üzere tefriş etmiştir. Ve keza firâşen tabirinden anlaşılıyor ki, arz, bir hanenin tabanı gibi insan ve hayvanlara ferş ve bastedilmiştir. Öyleyse arzdaki nebatat ve hayvanat, Hanedeki efrada aileyle erzak vesaire gibi levazımı beytiye hükmündedir. Ve keza firashan tabirinden anlaşılıyor ki arz taş gibi katı ve sert değildir ki kabili süknâ olmasın ve su gibi mayî de değildir ki ziraat ve istifadeye kabil olmasın. Belki orta bir vaziyette yapılmıştır ki hem mesken hem mezraha olsun. Bu iki faydenin tahtı temini alınması elbette ve elbette bir maksat, bir hikmet ve bir nizam ile olabilir. وَ السَّمَاءَ بِنَاءَ Sema'nın insanlara bir sakf, bir dam gibi yapılması, yıldızların o damda asılı kandiller gibi olmalarını istilzam eder ki, teşbih tamam olsun. Öyleyse, gayri mütenahi şu boşlukta dağınık bir şekilde yıldızların bulunması, akılları hayrette bırakan nizam ve intizamlı vaziyetleri, kör tesadüfe ismat edilemez. Sual: İnsan arz'a nispeten bir zerr'edir. Arz da kainata nazaran bir zerr'edir. Ve keza insanın bir ferdi nev'ine nispeten bir zerr'edir. Nev'i de sair ortakları bulunan enva içinde bir zerre gibidir. Ve keza aklın düşünebildiği gayeler, faydeler, hikmet-i ezeliye ve ilmi ilahideki faydelere nispeten bir zerr'eden daha aşağıdır. Binanaleyh böyle bir alemin insanın istifadesi için yaratılmış olduğu akla giremez. Cevap: Evet, zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. Fakat insanın taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidatlara nazaran bu alem-i şehadet dardır, istiaap edemez. Ancak o ruhun arzularını ve o aklın fikirlerini ve o istidatların meyillerini tatmin ve temin edecek alemi ahirettir. Ve keza istifade hususunda müzaheme, mümana ve tecezzi yoktur. Bir külliğin cüziyatına nisbeti gibidir. Nasıl ki bir külli bütün cüziyatında mevcut olduğu halde ne o külli de ve inkısam olur ve ne de cüziyatında müzaheme ve müdafa olur kürey arzdan da binlerce müstefid olsa ne aralarında bir müzaheme olur ve ne kürey arzda bir noksaniyet peydâ olur. Yalnız insanın indallah kerâmeti olduğu için âlem-i şehadetin yaratılışında insan illey-i menzilesinde gösterilmiştir ve insanın hatırı için bütün enva'a bir umumî ziyafet verilmiştir. Bu ise bütün âlemin faideleri insana münhasır olup başkalarına hiçbir faydası yoktur demek değildir. Ve enzele mine's-semaa'i maa'en fa'ahric behi mine't-temarati rizqan lekum. İnzalin Cenab-ı Hakk'a olan isnadından anlaşılıyor ki yağmurun katreleri başıboş değildir. Ancak bir hikmet altında ve bir mizanı kasti ile inerler. Çünkü o mesafeyi bayideden gelmek ile beraber rüzgar ve hava da müsademelerine yardımcı olduğu halde Katrelerin aralarında müsaade olmuyor. Öyleyse o katreler başıboş olmayıp, gemleri onları temsil eden meleklerin elindedir. Mine sema-i sema kelimesinin zikri geçtiğine nazaran, makam zamirin yeri olduğu halde ismi zahir ile zikredilmesi, yağmurların sema cirminden değil, sema cihetinden geldiğine işarettir. Çünkü sebpat eden sema kelimesinden maksat cirmdir. Ma'en semadan gelen karlar, dolular, sular olduğu halde yalnız suların zikredilmesi en büyük istifadeyi temin eden su olduğuna işarettir. Ma'en kelimesinde tenkiri ifade eden tenvin ise yağmur suyunun acip bir su olup nizamı garip, imtizacatı kimyeviyesi size meçhul olduğuna işarettir. Fe'a'racedeki fa müddet ve mühlet olmaksızın takibi ifade eder. Buna binaen semeratın ihracı yağmurun inzali akabinde bir müddet ara vermeden husule gelmesi lazımdır. Halbuki ihrac ile inzal arasında hayli bir zaman vardır. Öyleyse ehrece enzeleye atf değildir. Ancak inzali takip eden fiillerin silsilesi ortadan kaldırılarak o fiillerin neticesi hükmünde olan ehrece enzeleye atfedilmiştir. Takdiri kelam şöyle olsa gerektir. Ve مِنَ السَّمَاءِ semai ma'an الْأَرْضُ el وَأَخْضَرَتْ ve فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ve <الثَّمَرَات> Bu itibarla inzali takip eden ihtezzet fiilidir. Fa'nın da asıl mevkii ihtezzettir. Bihi'deki ba harfi sebebiyet ile karışık ilsak manasınadır. Yani su semeratın husulüne sebep olduğu gibi semerata mülsak Karışık, yapışık olduğundan da, semeratın tarabet ve tazeliğini muhafazaya vesiledir. Mineth-semerati'deki min, beyan ile karışık ibtidayı ifade eder. Bu itibarla, ehreceye mef'ul olamaz. Ancak, samiin fehmine göre tayin edilen mef'ulü mukadderdir. Mineth-semerat ise, o mef'ule beyandır. takdir kelam, fe ehrece bihi enva'en mineth-semerat şeklindedir. Nekre olarak, rizkanın zikredilmesi, bu rızkın nereden ve ne ile husûle geldiği size meçhul olduğuna işarettir. Leküm'deki lam, ecliyet ve sebebiyet içindir. Yani, siz rızkın gelmesine sebepsiniz ama istifadesi size mahsus ve münhasır değildir. Ve başkalar da tebe'an istifadeye şeriktirler ve keza, Cenab-ı Hak sizlere nimetlerini tahsis ettiği gibi sizin de şükrünüzü ona tahsis etmeniz lazım geldiğine işarettir. Fele at ec'alû lillâhi başta bulunan fa geçen dört fıkraya bakıyor. Yani odur mabut şerik yapmayınız. Odur kadir-i mutlak şerikini itikad etmeyiniz. Odur mün'im, şükründe şerik yapmayınız. Odur halık başka bir halık tahayyül etmeyiniz. Te bu tabirin, ta'takidû tabirine tercihi, onların Allah'a isnad ettikleri şeriklerin ve misillerin aslı ve hakikati olmadığı için, o uydurma şeriklerin itikad edilecek şeyler olmadığına, ancak uydurma, cali şeyler olduklarına işarettir. Lillah, lafz celal'in endaden üzerine takdimi, Allah'ın daima hazır olduğunu düşünmek lüzumuna ve nehyin menşe'i, Şerîkin, Allah için yapılışı olduğuna işarettir. Endaden, Endat, niddin cemidir. Nit ise misil manasındadır. Halbuki cenabı hakka yapılan misil onun zıddı olur. Bir şey hem zıt hem misil olamaz ve bir şeyin zıddı ona misil olamaz. Öyleyse mislin bulunması mislin muhaliyetini istilzam eder. Endadın sıgaayı cem ile zikri, müşriklerin cehaletine işarettir. Yani hiçbir cihetten bir benzeri olmayan Cenab-ı Hakk'a nasıl bir sürü misil ve zıt yapıyorsunuz ve keza bütün enva ı şirkin reddine işarettir. Yani ne zatında ve ne sıfatında ve ne ef'alinde şeriki, şebihi yoktur ve keza ve seni, sabîi, ehli teslis, ehli tabiat gibi fırkâdâllenin tevehüm ettikleri şeriklerin tabakalarına işarettir. İhtar ve Seniyye mezhebinin menşei yıldızlara ilah itikad etmek, hulûlu tahayyül etmek, cismiyeti tevehüm etmek gibi gülünç şeylerdir. Wa entum ta'lemun. Bu cümleyle ayetlerin sonunda zikredilen emsali cümleler İslamiyetin menşei ilim, esası akıl olduğuna işaret eder. Binaen aleyh İslamiyetin hakikati kabul ve safsatalı evhamı reddetmek şanındandır. Ta'lemun'e bir mef'ulun terki çok mef'ullerin takdirine sebep olmuştur. Demek icaz ve ihtisarı yapmakla itnap ve uzatmaktan kaçar iken daha ziyade itnaba tatviile sebep olmuştur. Yani Allah'tan başka mabudunuz olmadığını, halikinizin bulunmadığını, başka bir kadiri i mutlak olmadığını ve müniminizin bulunmadığını bilirsiniz. Keza bilirsiniz ki onların uydurdukları âlihe ve esnam bir şeye kadir olmayıp onlar da mahluk ve mecul şeylerdir.